sitenin içerisinde bulunan asmadan topluyoruz acaba milletin hakkına giriyor muyuz diğer komşularımız evet şimdi şöyle söyleyelim ee, geçmişte fukaha-i kiram alimlerimiz Allah kendilerine rahmet etsin Şefaatlerine de hepimizi nail etsin inşallah. E, yeryüzünü ve mülkü taksimleri farklıydı. Ama bugün ben e, yeryüzünü ve mülkiyeti dört sınıfa taksim ediyorum. Birinci taksimimiz kamu arazileri. İkinci taksimimiz belediye arazileri. İkisini birleştirirsek kamu arazisi diyebiliriz aslında. Fakat da bir takım farklılıklar olduklarından dolayı kamu ve belediye. Sonra... Özel mülkiyet, ondan sonra da vakıf arazileri. Asıl olan, asıl olan bir Müslüman bir başkasının malına hiçbir şekilde elini uzatmamasıdır. Ancak izin verir, gönlünün rızasıyla onun malından istifade etmemize müsaade ederse biz o maldan yiyebiliriz, istifade edebiliriz. Evet. Ama izin olmazsa hiçbir şekilde bu mallardan birine dokunmayız. Şimdi kardeşimiz site yönetiminde olduğuna göre siteyi alalım. Özel mülkiyete giriyor ya. Site, site yönetimine demek? Orada oturan insanların sitenin hudutları içerisindeki olan her türlü yönetim hakkını ve orada yapılacak her şeyi site yönetimine devretmiş demektir. Site yönetimine devretmişler ise onların vermiş olduğu karar onların adına geçerli olur ve e, dolayısıyla da Site yönetimi kardeşimize buradan yiyebilirsin, buradaki işte asmanın yapraklarını vesaire toplayabilirsin diye bir izin verdiğine göre hı hı. 120 hanenin hepsi de izin vermiş sayılır. Tek tek fertlerle gidip helallaşmasına, onlardan izin almasına gerek yoktur. yoktur. Belediye arazisinde de diyelim, belediye buranın meyvesinden yenebilir, işte buranın yaprakları toplanabilir diyorsa... Umuma açılmış demektir, izin verilmiş demektir. Kişi o meyvelerden veyahut da o ağacın yapraklarından istifade edebilir. Bu caizdir, bunda sakınca olmaz. Evet.